87. Bölüm Utbe'nin kılıcı, Ubeyde'nin bacağını kesmiş, kesilen yerden kanla birlikte ilik fışkırmıştı. Akan kan, onun benzini sarartmıştı. Peygamber Efendimizin yanına getirildiği zaman, ''Ya Resulallah, ben şehit miyim?'' dedi. ''Evet, şehitsin.'' cevabını aldı. Artık, Ubeyde için akan kanında, çıkacak canında bir önemi kalmamıştı. Allah yolunda ölenler için, ''Onlar ölülerdir.'' demeyin. Doğrusu onlar hayattadırlar. Fakat siz, farkında değilsiniz.'' ayetinde verilen müjdeyi düşünüyor. Aldığı her nefeste, ebedi saadet hayatına bir adım daha yaklaştığını hissediyordu. Savaş iyice kızışmak üzereydi. İki tarafın safları birbirine iyice yaklaşmış bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orduya karşı kısa bir hitabede bulundu. Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki ''Bugün onlarla dövüşen, ilerleyen fakat gerilemeyen, sabır gösteren ve öldürülen kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine girdirecektir.'' buyurdular. Resulullah Efendimiz bu sözleri söylerken, elindeki birkaç hurmayı yemekle meşgul olan Ümeyir bin Hümam. ''Ne hoş, ne hoş, demek benimle cennet arasında... ''Şunların beni öldürmelerinden başka bir şey yokmuş.'' dedi. Daha sonra ''Ben bunların bitmesini bekleyemem.'' dercesine hurmaları fırlatıp attı ve kılıcına sarıldığı gibi harp sahasına daldı. Bu sırada Ebu Cehil, Hureyş ordusunu gayrete getirmeye çalışıyordu. Yüksek sesle ''Siz Utbe'nin, Velid'in, Şeybe'nin öldürülmelerine bakmayın. Onlar acele ettiler. Asıl savaşacakları bir zamanda pisipisine pisine boş yere can verdiler.'' Göreceksiniz. Muhammed'i tutup organlarla bağlayacağız. Her biriniz onlardan birini öldürebilir. Ama siz öldürmeyin, yakalayın. Onlara dinlerinden yüz çevirmenin, lat ve uza'yı inkar etmenin ne demek olduğunu öğretelim." diyordu. Resulullah Efendimiz ara sıra gölgeye çekiliyor. Secdeye kapanıyor. Mevlasının Yardımın ediliyordu. Savaş henüz kızışırken Abdurrahman bin Av yanındaki gencin dürtüşü üzerine ona baktı. Amcacığım sen Ebu Cehil'i tanıyor musun? Elbet. Bana gösterir misin? Ne yapacaksın onu? Öldüreceğim. Onunla Resulullah Efendimiz'e kötü sözler söylediğini hakaret ettiğini duydum. Bir görürsem ''Ya öleceğim, yahut da onun cezasını vereceğim. O halde benden ayrılma.'' Aradan iki dakika geçmemişti. Bu defa diğer tarafında bulunan genç de Ebu Cehil'i sormuş, onunla da aynı şekilde bir konuşma geçmişti. Çok geçmeden iki taraf, umumi bir hücumla birbirine girdi. Herkes önüne gelene saldırıyor, vuruyor, yaralıyor yahut öldürüyorlardı.'' Bu sırada asker arasında bir sağ bir sola dönen teşvik edici sözler söyleyen Ebu Cehil'i görünce Abdurrahman yanındaki gençlere onu gösterdi. İşte aradığınız Ebu Cehil halkın arasında fırıl fırıl dönen şu adamdır dedi. İki genç birbiriyle yarış edercesine atıldılar. Ebu Cehil ile muharebeye tutuştular fakat Ebu Cehil ikisini de birer birer şehit etmişti. Bunlardan birinin adı Muavviz, diğerinin adı Avd'tı. Yine Medinelilerden Amr bin Cemuh'un oğlu Muaz, muharebe sırasında Ebu Cehil'e rastladı. İndirdiği bir kılıç darbesi Ebu Cehil'in bir bacağını da beraberinde getirdi. Ebu Cehil, Canhıraş bir feryatla yere serilirken onun oğlu İkrim'a da indirdiği bir kılıçla Muaz'ın bir kolunu bedeninden ayırmıştı. Kolu tutan sadece bir miktar deriydi. Muaz kolundan fışkıran kana ve çektiği acıya rağmen muharebeye devam ediyordu. Bir zaman geldi ki sallanan kolunun başına bela olduğunu gördü. Eğildi, sallanan eline ayağını bastı. Sonra omuzunu şiddetle çekince kol koptu ve yere düştü. Diğer eline kılıcını alan Muaz tekrar düşman saplarına daldı. Ebu Cehil artık yerinden kalkacak, muharebeye devam edecek halde değildi. Bu arada Medineli gençlerden Muaz bin Afra yerde yatan Ebu Cehil'e rastladı. Çırpınıyor, feryat ediyordu. Kılıcını kaldırdı. Allah'ın düşmanına böylesi yaraşır diyerek bütün hıncıyla indirdi. Bunu ikinci, üçüncü, dördüncü vuruşlar takip etti. Ebu Cehil artık sadece kıvranıyordu. İnan kılıcın sayısını muazla bilmiyordu. Ebu Cehil'in artık hareket etmediğini, ses çıkarmadığını gördüğü zaman ''Bunun işi bitti'' diyerek oradan ayrıldı. Böylece muazlardan biri onun bacağını koparmış, yürüyemez, muharebe edemez hale getirmiş. Diğeri onu cehennemin kapısına kadar getirmiş bırakmıştı. Öldüğünü zannediyordu. Hiç şüphe etmediği taraf indirdiği her kılıç darbesinin Allah yanında ayrı bir değer taşıdığı, her vuruşunda Resulullah'ın ayrı bir memnuniyet duyacağını bilmesiydi. Alemlere rahmet olarak gönderilen büyük peygambere küfretmenin, hakaret etmenin cezası işte böyle verilir. Dünyaya geldiğine böyle pişman edilirdi. Bundan böyle Muazlar'ın her biri gönül rahatlığıyla ölebilirdi. Resulullah Efendimiz yapılan hakaretlerin, müminlere yapılan işkencelerin intikamını küfrün en büyük temsilcisi olan Ebu Cehil'den bizzat kendileri almıştı. Diğer taraftan, Resulullah Efendimizin emriyle ölüler ve yaralılar arasında Ebu cehil aramaya çıkan Abdullah bin Mesud, onu bulduğu zaman son nefesini vermek üzereydi. Hemen boynuna bastı. Sakalından tutuk çekti. Ebu Cehil gözlerini açtığı zaman karşısında, bir zamanlar değer vermediği, insanlar yerine koymadığı bir koyun çobanıyla karşılaştı. İbni Mesud, ey Allah'ın düşmanı, en sonunda Allah seni böyle perişan etti, dedi. Ebu Cehil zorlukla konuşuyordu. Ey koyun çobanı, çıkılması pek zor, pek sarp, pek yere çıkmışsın. Haber ver bana, zafer hangi tarafta? Allah'a ve Resulüne inananların tarafı galip geliyor. Konuşma böyle sürüp gidemezdi. Halen etrafta birbirine mızrak saplamaya uğraşan, kılıç çalan, yatırdığını boğazlamaya çalışanlar vardı. Kısacası bir sohbet zamanı değildi. i̇bn Mesud onun başından miğferini çıkarmaya çalışıyor. Ebu Cehil ise kıpırdanma imkanını bile bulamıyordu. İndirilen kılıç darbeleri onu kıyma gibi doğramıştı. Nihayet i̇bn Mesud... Meyferi çıkartabildi. Bek kılıcıyla boğazını kesmek istedi ama bu işi kendi kılıcıyla beceremeyeceğini anlamıştı. Vakit kaybetmeden Ebu Cehil'in kılıcını aldı. Bütün gücüyle boynuna çaldı. Ebu Cehil sadece hafif kıpırdanışlarla boğuk iniltilerle karşılık verebiliyordu. Bir dakika sonra onun da işi bitmiş, yanı başında bekleyen azap melekleri, azabın en şiddetlisini tattırmak üzere, yüzüne, arkasına vura vura ruhunu alıp götürmüşlerdi. Artık dünyada bir Ebu Cehil yoktu. Dünyalara ferman okuma sevdasıyla, Allah'ın Resulüne dünyayı dar etme gayretiyle bir insanın düşünebileceği her türlü melaneti işlemekten geri kalmayan Ebu Cehil, böylece Bedir Meydanı'na malip olarak serilmiş, kellesi de koyun çobanı dediği bir insan tarafından kesilmişti. İbni Mesud, gövdeden ayırdığı başı aldığı ve Resulullah Efendimizin bulunduğu yere doğru, ilerlemeye başladı. Ebu Cehil gibi birinin hayatına kendi elleriyle son verebilmiş olmayı İbni Mesud hayalinden bile geçirmemişti. Halbuki şu anda onun başı kendi ellerindeydi. Bir zamanlar Allah'ın Resulüne karşı yapılması tasarlanan fenalıkların planı bu başın içinde çizilmiş. Müslümanlara ardı arkası kesilmeyen hakaretler şu pis dudakların arkasından fışkırmıştı. Ey Allah'ın Resulü! İşte Ebu Cehil'in başı, onu öldürdüm. Resulullah Efendimiz i̇bn Mesuda hayretle baktı. Kendisinden başka ilah bulunmayan, Allah adına yemin eder misin onu öldürdüğüne? Evet ya Resulallah! Onu kendi ellerimle öldürdüm. Kellesini onun kılıcıyla kestim. Fesübhanallah. Resulullah Efendimizin, yanında bulunanların hepsi de, aletler içindeydi. İbni Mesud gibi tüy siklet bir adam, Ebu Cehil, bir vuruşta ezer geçerdi. Onun Ebu Cehil'i öldürmesi bir yana, böyle bir günde onun yanına yaklaşabilmesi bile güçtü. Peygamber Efendimizin, onu kendisinin öldürdüğü konusunda yemin teklif etmesinin, yanındaki Müslümanların hayretler içinde kalmasının sebebi buydu. Ama ne olursa olsun, kim öldürürse öldürsün, böyle bir netice hiçbir zaman küçümsenemezdi. Alınması düşünülebilecek en büyük intikam sayılmalıydı onun öldürülmesi. Bu haber... Resulullah Efendimiz tarafından büyük bir müjde olarak değerlendirildi. Allah Teala'ya hamd ve şükürlerini arz etti. Yanında bulunanlara, ''Bu ümmetin en büyük firavunu buydu.'' dedi. Müslümanlar büyük bir düşmandan kurtulmuş oluyorlardı. Mekke hudutları içerisinde Resulullah Efendimiz'e ve Müslümanlara karşı onun derecesinde büyük bir düşman yoktu. Ömrünü Allah'ın Resulüne, ve dinine düşman olarak geçimi adamış, bilmediğinden değil, hasedinden dolayı Müslüman olmamış, İslam dinini daha doğduğu günlerde ve doğduğu şehirde ortadan kaldırabilmek için denemedik hiçbir yol bırakmamıştı. Ancak onun Bedir meydanında ve iki tarafın gözleri önünde, Ömer bin Hattab yahut Hamza bin Abdülmuttalip gibi bir kahraman karşısında çarpışa çarpışa ölmesi, Taraftarlarının karşısında adım adım ölümün kucağına kadar geldiğinin sergilenmesi ve leşinin böylece yere serilmiş olması, kendisi Müslümanlara nasıl cihanı dar ettiyse ona da Bedir ufuklarının dar edilmesi ne kadar arzu edilirdi. Savaş gittikçe kızışıyor. Resulullah Efendimiz dualarla, niyazlarla Rabbinin dergahına el açıp yalvarıyor. Saatler ilerledikçe Müslümanlar ağırlıklarını hissettiriyorlardı. Allah Teala kafirlerin kalplerine korku salacağını bildirmişti. Onlar artık manevi yönüyle çökmüş durumdaydılar. Yine gönderildiği bildirilen melekler, Aynı bir kuvvet teşkil ediyorlardı. Evet bu savaşta melekler müşriklerden kimseyi öldürmüş değildi. Ancak vurun onların boyun köklerine, vurun onların parmaklarına buyuran Allah'ın emrini yerine getirmişler, vurmuşlar ve böylece müşrikler hem ruhi gönden bir çöküntü hem maddi yönüyle bir halsizlik içine düşmüşlerdi. Muharebeye giderken müşrikleri ancak kendi sayılarında gören ve cesaretlenen müminler savaş başlayalı beri aynı cesaretin daha da arttığını fark ediyor, korku denilen şeyi sanki hiç tanımıyorlardı. Sanki karşılarına sırf öldürülmek, kovalanmak ve esir edilmek üzere gelmiş bulunan bir orduyla savaşır gibiydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına hitaben. Biliyorum ki Haşimilerden bazıları ve daha birkaç kişi bu muharebeye kendi isteğiyle çıkmamıştır. Bu sebeple Haşimoğullarından birine Ebu Bahteriye, Abbas'a rastlayan olursa onları öldürmesin dedi. Bu sözler Ebu Huzeyfeye dokunmuştu. Biraz önce öldürülen ve belki cesetleri bile soğumamış bulunan Utbe babası... Velid kardeşi, şeybe ise amcası oluyordu. Neyi diye mırıldandı. Babalarımızı, kardeşlerimizi, kabile halkımızı öldürelim, Abbas'a gelince onu bırakalım. Vallahi bir rast gelirsem kılıcımı onun boynuna dolay vereceğim. Ebu Huzeyfe'nin bu sözleri döne dolaşa Resulullah Efendimiz'e kadar ulaştı yanından hiç ayrılmayanlardan bir olan Hazreti Ömer'e. ''Ne dersin ey Ebu Hafs, Resulullah'ın amcası kılıçla öldürülür mü?'' dedi. Hazreti Ömer hiddetlenmişti. ''İzin verirsen şu münafığın boynunu vurayım ey Allah'ın peygamberi'' dedi. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz, Ebu Huzeyfe'nin münafık olmadığını, samimi bir Müslüman olduğunu iyi biliyordu. Fakat ortada, yanlış bir anlama vardı. En yakın olan üç kişinin savaşın hemen başlangıcında gözlerinin önünde yere serilmesi kolaylıkla hazmedilecek bir olay sayılmazdı. Böyle heyecanlı bir anda hatta onların imanla gitmemiş olmalarının üzüntüsü arasında Ebu Huzeyfe'ye heyecanını zapt edememiş, acaba Hazreti Peygamber son anda akrabasını mı kayırıyor şeklinde bir düşünceye sahip oluvermişti. Normal şartlar altında Efendimizin akraba kayırıp hak yeme durumuna düşmeyeceğini kendisi de rahatlıkla söyleyebilirdi. Çünkü onun inancı buydu. Onun Allah adına hak ve adalet dağıtan bir peygamber olduğuna gönül verdiği için her şeyini terk ederek onun davetini kabul etmiş bulunuyordu. Aydına doğru programımızın 87. bölümünü dinlediniz.